Şey Ahmet Bedevi Hazretleri Tanta civarında gezerken bir çocuğa rastlayıp, "Evladım, gözümde şişlik var. Git evden bir yumurta getir de gözüme süreyim." diyerek bir yumurta istedi. Çocuk, elindeki asanı verirsen sana yumurta getiririm" deyince şey yeşil asasını çocuğa verdi. Çocuk koşarak eve geldi. Yumurta almak için durumu annesine nakledince, çocuğun annesi. ''Evladım, evimizde şu anda yumurta yok. Git, Bedevi'nin asasını geri ver.'' dedi. Çocuk da gelip yumurtanın olmadığını söyledi. Bu sefer Ahmet Bedevi Hazretleri. ''Annen sana yalan söylemiş. Git filan yerde yumurta var. Ondan bir tane getir. Asamı sana vereyim.'' dedi. Çocuk gidip baktı ki hakikaten şeyhin söylediği yerde bir yığın yumurta var. Hemen ondan bir tane alıp Şeyh Ahmet Bedevi'ye getirdi. Ve onun veli olduğuna karar verip peşini bırakmadı. Nereye gitse çocuk da onunla beraber gidiyordu. Çocuğun annesi ne yaptı ise evladını ayıramayınca... ''Seni uğursuz bedevi, ne yaptınsa yaptın, evladımı elimden aldın, benden ayırdın.'' diye yakınmaya başladı. Hazreti Şeyh, kadının bu yakınmalarını duyunca şöyle söyledi. "Abdul Al, benim çocuğumdur. Kadının böyle söylemesine ne hakkı vardır? Zira o unutmuş olacak ki, Abdul Al, daha kundakta çocukken onu biz kurtardık.'' Annesi onu gece öküzlerin ahırına götürmüştü de öküz bir boşluktan yararlanarak onu kundayla beraber boynuzlarına takarak havaya kaldırmıştı. O anda öküzün boynuzundan kimse kurtaramıyordu. Öleceğinden korkuyorlar ve hatta ümit bile kesmişlerdi. Biz Bağdat'tan elimizle onu öküzün boynuzundan kurtarmıştık. Şimdi onu kendi yanımızda... ''Gezdirmeye hakkımız yok mudur?'' dedi. Ahmet Bedevi'nin bu sözleri kadının kulağına kadar gitti. Kadın uzun bir düşünceden sonra hakikaten çocuğun başından böyle bir hadisenin geçtiğini anlayıp, kendisi de Ahmet Bedevi Hazretlerinin büyüklüğünü kabul ederek müritleri arasına girdi.''